İnşallah nail olanlardan oluruz hep birlikte. <gülüyor> Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... ...bir topluluk Allah'ın beytlerinden, evlerinden bir evde de toplanır, bir araya gelir. Allah'ı anarsa onlara sükunet iner, huzur iner. Onları rahmet kaplar. Melekler onları kanatlarıyla gerer. O topluluğa iner. Ve Allahu Teala o topluluğu kendi katında zikreder, anar. Bizim temennimiz, ümidimiz... Aleykümselam ve rahmetullahi ve Böyle meclislerde bulunarak, böyle ilim meclislerine katılarak öncelikle Allahu Teala'nın bu meclislere indireceği, indirmeyi vaat ettiği sükunete, huzura, rahmete nail olmak, Allah katında ölenlerden olmak. Ve yine başka bir sayı hadise yeryüzünde Allahu Teala'nın gezen melekleri vardır diyor Aleyhissalatu vesselam. Bu melekler ilim meclislerini, ilim halkalarını gezerler. Allah Teala o meleklere sorduğunda kullarımı nasıl buldunuz? Melekler der ki ki Allah Teala her şeyi herkesten daha iyi bildiği halde bunu sorar meleklerine. Onlar da der ki ey Rabbimiz seni onlar seni tesbih ediyorlardı. Sana hamd ediyorlardı. Sana tekbir ediyorlardı. Seni yüceltiyorlardı. Ne istiyorlar der Allah Teala der ki onlar aleykümselamun ve rahmetullahü berekatühu sizin cennetini istiyorlar. Neyden sakınıyorlar? <gülüyor> Melekler de der ki onlar senin azabından cehennemden sakınıyorlar. Allah Teala der ki onlara müjdeleyin. Onların istediklerini onlara verdim. Sakındırdıklarından da onları korudum ve onların günahlarını bağışladım. Melekler de Allah Teala eder ki ey Rabb, onların arasında o meclise o ilim için değil, o ilmi dinlemek için değil, başka bir gaye için gelen de var. Onun konumu ne olacak? Onun durumu ne olacak? Allah Teala da de der ki o topluluğa gelen, o toplulukta bulunan insanlar öyle insanlardır ki onların yanında bulunan kimse de ne haber? Bundan faydalanır, bedbaht olmaz, şakı olmaz, mutsuz olmaz. İnşallah dersten önce niyazımız, Rabbimizden dileğimiz, isteğimiz bu topluluklardan olmak. allah Teala'nın adını anmak için, adını zikretmek için, dinini öğrenmek için bir araya gelen ve bu sebeple de üzerlerine rahmet inen topluluklardan olmak. Rabbim hepimizi bunlardan eylesin. Kitabımızda bugünkü konumuz ziyaratul kubur. Kabirlerin ziyaret mahsi, ziyaret edilmesi. Bunu alacağız. Şeyh Albani Rahimavullah burada diyor ki Tuşra'u ziyaratul kubur lil itti'azi biha ve tezekkür il ahira. Kabirleri ziyaret etmek niçin meşru kılınmıştır? Niçin? <gülüyor> Aleykümselam, selam ve ve berekatuhu. Şer'an buna izin verilmiştir. Lil itti'azi biha ne yapmak? Kabirlere bakarak, kabirleri ziyaret ederek, kabirleri görerek bundan bir ibret çıkarmak için. Çünkü her insanın sonu, bizlerin, bizlerden her birimizin varacağı geçici duraklardan bir durak olan bir berzaktır kabir. Hepimiz oraya gireceğiz, o dar, karanlık toprağın içine gireceğiz. Bizimle beraber aynı havayı solumuş, bizimle beraber aynı yeryüzünde yürümüş insanların orada olduğunu onun içinde ya azap gördüğünü ya da mutluluk içinde cennet bahçelerinden bir bahçeye açılan pencereden kapıdan cennete baktığını düşünerek ibret alacağız. Bunun için kabir ziyareti ne olmuş? Meşru kılınmış. Ve tezekkürül ahira ve ahireti düşünmek için. Bu kabirden sonra artık insan buraya girdiyse, burada etiyle, kemiğiyle çürüdüyse Allah-u Teala ona tekrardan emredecek, tekrardan olacak ve ebedi bir yolculuk için tekrardan bir yolculuğa başlayacak diyerek kabirleri ne yapmamız gerekiyor? Ziyaret etmemiz gerekiyor. Ölümü düşünmemiz gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi اَكْثِرُوا نِنْ ذِكْرِ هَذِمِ اللَّذَّاتِ İnsanın ağzının tadını kaçıran, tadını yerle bir eden, ölümü çokça anılıyor Aleyhisselatü Vesselam. Şöyle, hastane önlerinden bir geçin. Ben dün bir hastaneye gitmiştim. Orada yani çok kısa bir süre içinde birkaç tane ölüm haberi o hastanenin içinde yakınlarına haber verildi ve insanlar kendilerinden geçtiler. İnsanlar böyle ağlar bir hale geldiler. Ölüm böyle bir şey. Hiç ummadığınız anda birden ocağınıza ne yapabiliyor? Gelebiliyor, düşebiliyor. Ve sırayla, sırasıyla da size bulabiliyor. Önemli olan ibret almamız. Burada Şekal Bani Rahim bizlere Burayı da Tubnu'l Husayyib radıyallahu anhudan şu hadisi naklediyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnni kuntu ne heytukum an ziyaretil kubur Diyor ki Vesselam, ben sizleri kabir ziyareti yapmaktan nehyetmiştim, alıkoymuştum, yasaklamıştım. Az sonra gelecek ilim ehlinin bu konudaki kavli sözleri. Biliyorsunuz Mekke dönemi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de yaşamış olduğu o dönem, genel anlamıyla, genel itibariyle tevhidin, akidevi konuların insanlara öğretildiği, ibadet hususlarının hemen hemen Mekke'nin son dönemlerinde başlayıp Medine'de daha çok kaydedildiği, indiğini biliyoruz. İşte aleyhissalatü vesselam da bu tevhid ile yakından ilgili olan, yakından alakalı olan bir husus. Kabir ziyaretleri hususunu ne yapıyor? Mekke'de yasaklıyor. Neden yasaklıyor? Çünkü genelde insanlar kabir ziyaretleri ki bugün de görüyorsunuz türbe ziyaretleri, kabir ziyaretlerinde ne yapıyorlar? Allahu u Teala'ya şirk koşuyorlar, ortak koşuyorlar. Şeytan insanlarla buralarda, buralarda daha çok oynuyor. Bu vesileyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hassasiyetini görüyoruz. Bu dinin ne kadar hassasiyetli olduğunu görüyoruz. Az sonra ilim ehlinin sözlerini nakledeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine gelip selam verirken bile ilim ehli o kadar hassas davranıyor ki şunu ihtilaf etmişler, şunu konuşmuşlar. Selam verirken bile sırtımızı kıbleye mi dön, dön, dönmemiz caizdir? Yoksa sırtımızı kabire doğru dönüp yahut da yüzümüzü kıbleye doğru dönüp ııı ee, ...kabrin sağına ya da sonuna mı geçerek selam vermemiz gerekiyor? Yani Peygamberimize selam vermek bile biliyorsunuz... ...dinen meşru bir şey. Ama dinin hassas bir konusu, konusu olduğu için... ...kabir meselesi, kabir ziyareti meselesi... ...bu konuda ilim ehli, alimler dört mezhep ne yapmış... ...görüş beyan etmiş, iktirafa düşmüşler. Şeyh Hulusi'l-i i̇bn Teymi'ye, Ulusal, İbn Teymiye Allah da diyor ki... ...selam verilirken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a... ...Allah Resulü'nün diyor, ashabı ne yapmazdı? Sırtlarını kıbleye doğru dönmezlerdi. Peki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a doğru dönerek selam vermek istediğimizde, sırtımızı da kıbleye doğru dönmek istemediğimizde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ancak bir noktadan selam verebiliyoruz. Orası da neresi? Bugün Ravza'nın da olduğu bölüm olan batı tarafından. Yani batıya doğru geldiğin zaman, Ravza'ya doğru geldiğin zaman sırtın nereye doğru dönmüş oluyor? Kıble, şeye, batıya. Yani yan taraftan. Bugün birçok insanın, herkesin selam verdiği yerden değil, o selam kapısından girerek, dümdüz giderek değil, Sahabeler ne yapardı? O Ravza'nın da bugün bulunduğu sırtları batıya bakan taraftan. Yani herkes bu şekilde selam verirken sen ne yapıyorsun? Bu taraftan selam veriyorsun. Bu şekilde de kıbleye doğru ne yapmamış oluyorsun? Sırtını dönmemiş oluyorsun. Bu selam vermedeki ihtilafları. Eğer diyor insanlar dua etmek isterlerse Allah-u Teala'ya selam verdikten sonra ittifak ile dualarını nereye doğru yapmaları lazım? Kıbleye doğru dönerek yapmaları lazım. Demek ki arkadaşlar Kabir ziyaretleri çok önemli bir husus. Bununla alakalı din, dinimiz çok hassas davranmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben diyor sizlerin kabir ziyaretlerini yasak, sizlerin kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım. Fezûruha. Artık akide yerleşti. Tevhid öğretildi. İnsanlar daha hassaf olmaya başladılar. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam artık kabirleri ne yapabilirsiniz? Ziyaret edebilirsiniz. Feinnâ tuzekkirukumul âkhirâ. Zira diyor kabirler sizlere ahireti hatırlatır. kum tezidkum ziyaratuva hayra. Bir rivayette de aleyhissalatü vesselam diyor ki kabir ziyaretleri sizin hayrınızı ne yaptır, ne yapar? Hayrınızı arttırır. Ölümü gördüğün zaman senin de o ölümü yaşayacağını bildiğin zaman ne yaparsın? O günün ertesi gün sabah namazına camiye gidersin. öğlen namazına camiye gidersin. Oruç tutmaya çalışırsın. Kur'an'ı eline almaya çalışırsın. Çünkü niye? Sen şu anda eline kase verilmiş eline çuval verilmiş bir insan gibi düşün kendini. Onu neyle doldurmakla mükellefsin? Salih amellerle. Bunu doldurmak için ne yaparsın? Gayret sarf edersin. Fe men erade an yuzura diyor ki aleyhisselatü vesselam, artık kim kabirleri ziyaret etmek istiyorsa ne yapsın? Fel yuzur. <gülüyor> ziyaret etsin. Ve la taqulu Kabirlerde ne yapmayın? Hucran yapmayın. Ne demek hucran? Diyor ki ilemel el huzur Allahu Teala'nın yasakladığı, nehyettiği, batıl olan sözler söylemeyin. Yani orada Allah Teala'nın azab edeceği, buğz edeceği, Resulü'nün bu, yasakladığı sözleri ne yapmayın? Söylemeyin. Bu hadis, İmam Müslim'in, Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu e, bir hadis. Tabi ziyadeler var. Buradaki e, ziyadeler de Şeyh Abbanir Rahimahullah'ın dediği gibi sahih ziyadeler. Evet. Hatırlarsanız daha önceden kadınların kabir ziyareti meselesine değinmiştik. Kadınlar kabirleri ziyaret edebilir mi, edemez mi? Bu, bu konuda ilim ehlinin ihtilaf ettiğini biliyoruz. Niye? Çünkü rivayetler e, var. Kadınların kabir ziyaretini yasaklayan rivayetler var. Bunları irdelediğimiz zaman, incelediğimiz zaman e, şunu görüyoruz. Şeyh Albani Rahimahullah da burada onu söylüyor. Kadınlar da erkekler gibi ne yapabilir? Kabirleri ziyaret edebilir. Hangi şartla? Bir, çok sıkça kabir ziyaretinde bulunmamaları şartıyla. iki orada biliyorsunuz kadınlar erkeklere göre daha zayıf yaratıklardır. Daha duygusal yaratıklardır. Orada kendilerinden geçip de Allah'ı hoşnut olmadığı, dinin hassas olduğu konularda ne yapmamaları şartıyla söz sarf edip hareketler yapmamaları. Suratlarının... Tokatlamamaları, elbiselerin üstlerini başlarını yırtıp e, vurmamaları şartıyla. Tabi bazı ilim ehli ise ne diyor? Kadınların kabirleri ziyaret etmeleri mutlak olarak yasaktır. Kadınlar kabirleri ne yapamazlar? Ziyaret edemezler diyor. Bu konuyla alakalı Riyazu Salih'in derslerimizde ne yaptık? Mezheplerin görüşlerini inceledik, zikrettik fazla uzatmayacağız ama Şeyh Albani Rahimahullah'ın burada buradaki faydalı bilgilerini de sizlere aktararak bu, buradan bu konuyu bitireceğiz. Diyor ki Şeyh Albani Rahimahullah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hatırlarsanız hadisi, deminki hadiste ne diyordu? Kuntun heytukum an ziyaretil kubur diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kabir ziyaretlerini sizlerin kabirleri ziyaret etmesini ben ne yapmıştım? Yasaklamıştım. İşte dediğimiz gibi bu yasak neredeydi? Mekke dönemindeydi. Bu yasak kimleri kaplıyordu? Kapsıyordu. Hem erkekleri hem de kadınları kapsıyordu. Sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki Şimdi kabirleri ne yapabilirsiniz? Ziyaret edebilirsiniz. Yani kabir ziyaretine izin veriliyor. Sözün başında söz nasıl ki kadınları erkekleri kapsıyorsa Yasak hususunda izin hususunda da nedir? Kadın ve erkeği ne diyor Şekalbani Albani Rahim Oğla. Kapsar. Zira Zira Hadisin bir sonraki cümlesinde ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kabirleri ziyaret etmek sizlere ne yapar? Ahireti Hatırlatır. Kadınlar da erkekler gibi ahireti hatırlama konusunda nedirler? Muhtaçtırlar. Buna da kadınların da erkeklerin ahiret hatırlamaya ihtiyaçları olduğu kadar Kadınların da ahiret hatırlamaya neleri var? İhtiyaçları var. Aynı şekilde mesela rivayette az önce zikretmiş olduğumuz burayı da rivayetinde Aleyhisselatü Vesselam işte sizlerin kabirlerini ziyaret etmenizi yasaklamıştım. Şimdi ziyaret edebilirsiniz hadisinde. Devamında diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kurban bayramında kesmiş olduğunuz kurban etlerinin diyor 3 günden fazla saklanmasını da yasaklamıştım. Şimdi ise diyor ne yapabilirsiniz? Kurban etlerini saklayabilirsiniz. Yani hadisin sibakı da gelişi de baktığınız zaman Tamamen kimi kaplıyor? Hem erkekleri hem de kadınları yani ümmetin hepsini ne yapıyor? Kapsıyor diyor. Sonra hatırlarsanız Riyazu Salih'in dersinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Ayşe Radiyallahu Anha'ya kabirleri ziyaret etmesine izin veriyor. Bunu nereden öğreniyoruz? Şu rivayetten öğreniyoruz. Ayşe radıyallahu Anha bir gün e, Baki mezarlığından bir mezarlıktan geliyor. Onu gören Abdullah bin Abi Muleyke diyor ki nereden geliyorsun? Ey diyor Müminlerin annesi. O da diyor ki kardeşim Abdurrahman'ın mezarlığından geliyorum. Onu ziyaret ettim diyor. Diyor ki Abdullah bin Abi Muleyke. Ela Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne an ziyaretin kubur? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kabir ziyaretlerini yasaklamamış mıydı? O da diyor ki evet. Sonra ise ne yaptı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kabir ziyaretlerine emretti buna izin verdi. Bu rivayet İmam Hakim'in, Beyhakî'nin e, rivayeti. İbn-i de Temhid de rivayet ediyor. E, bunun isnadının sahih olduğunu söylüyor. Şeyh Al-Badirahmalı birçok ilim ehli. Bunun dışında hatırlarsanız bir hadis daha nakletmiştik sizlere Riyazu Salih'in dersinde. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Ayşe radıyallahu anh'ın evindeyken, onun gecesiyken, Ayşe radıyallahu anh'ın uyuduğunu zannederek Peygamber aleyhissalatü vesselam abi usulcana Evden çıkıyor. Ayşe radıyallahu anh'a da tabiri caizse uyuma numarası yapıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ardından düşerek, siyah elbisesini giyerek çıkıyor. Aleyhissalatü vesselamın peşinden gidiyor, takip ediyor ki nereye gidiyor acaba? Diye. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın baki mezarlığına gittiğini anlıyor, görüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam dönünce, eve dönmeye başlayınca Ayşe radıyallahu anh'a da ne yapıyor? Koştura koştura eve dönüyor. Peygamber diyor depar atmaya başladı, ben de depar atmaya başladım diyor. Sonra diyor ondan önce eve girdim, E hane tamam, girdim ama diyor ne yapıyor göğsüm nefes nefese kalmış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayır dur diyor Ayşe, niye nefes nefese kaldım? Anlıyor Aleyhisselatü Vesselam olayı. Sen dinledi mi diyor benim diyor gördüğüm o karartı sendin. Sonra Ayşe'ye devamında diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor göğsüme bir vurdu şöyle sert vurdu diyor. Dedi ki diyor ey Ayşe, Allah'ın ve Rasulü'nün sana zulmedeceğini mi zannettin? Yani. Ben senin gecende, senin yanında kalmam gereken o gecede seni bırakıp da terk etti başka hanımlarıma gideceğimi ve böylece sana benim zulmedeceğimi ve Allah'ın da bunu ikrar ederek, kabul ederek hem Allah'ın hem de Resulünün sana bu şekilde zulmedeceğini mi zannettin ey Ayşe diyor. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam'a diyor ki ee, Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Peki diyor, ey Allah'ın Resulü diyor, ben diyor, ne söyleyeyim kabirlere gittiğim zaman? Ne, ne, ne okuyayım, ne söyleyeyim? Peygamber aleyhisselam diyor ki şöyle de, Esselamu alay Diyar diyari minel mu'minine vel muslimin. Diyor, kabirlere şöyle selam ver, şöyle dua et. Esselamu alay Diyar minel mu'minine vel muslimin. Ey Müslüman ve mümin, bu diyarın sakinleri. Ve yarhamullahu'l mustakdimine minna vel mustakhirin. Bizden önce oraya gidenleri ve sizin ardınızdan gelecek olan, sonrakileri Allah ne yapsın? Merhamet nah etsin, rahmet etsin. Ve inna inşaallahu bikum lahikun. İnşallah bizler de sizlere ne yapacağız? Katılacağız. Böyle de diyor. Aleyhissalatu vesselam. İşte bu iki e, şey, hadis özellikle Ayşe radiyallahu anh'ın az önce Peygamber önce kabir ziyaretini yasakladı. Sonra izin verdi hadisi ve bu yaşanan olay. E bize neyi gösteriyor? Peygamber Aleyhissalatu vesselamın kadınlara da kabirleri ziyaret etmelerine ruhsat verdiğini gösteriyor. Birçok ilim ehli de ne yapmış bunu? Zikretmiş. Hafız İbni Hacer bunun, bu hadisin kabirleri ziyaret etmenin kadınların kabirleri ziyaret etmesine caiz olduğunu gösteren bir delil olduğunu söylüyor. Şekal burada başka bir delil daha naklediyor. Kadınların kabirleri ziyaret edeceğine dair. O da ne? Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kadının yanından geçiyor. Kadın bir kabrin yanında bulunuyor, ağlıyor, gözyaşı döküyor. Peygamber Aleyhisselam, her bildiği hadis. Kadına diyor ki, ittaqi, ittaqillaha wasbili, ey kadın, Allah'tan kork ve sabret. Kadın ne diyor Peygamber Aleyhisselam'a? Ya beni bırak diyor, işine bak. Peygamber Aleyhisselam da bırakıp gidiyor kadını. Sonra kadına diyorlar ki, sen bunun Peygamber Allah'ın Rasul olduğunu Anlamadın mı? Kadın tabii şokta. Çocuğunu kaybetmiş. Sonra kadın pişman oluyor tabii. Aleyhisselatü vesselam bu yapmış olduğu, bu söylemiş olduğu sözden dolayı. Bu hadiste peygamber Aleyhisselatü vesselam kadını kadını ne yapmıyor? O kabre gelip de o kabri ziyaret etmesini nehyetmiyor, yasaklamıyor. Sadece diyor ki, yani burada ne yapma? Sabret ve Allah'tan kork. Peki bu hadis belki Mekke'de yaşandı. Yani kabirleri ziyaret edilmesinin yasak olduğu bir dönemde. Zaten yasak olduğu için bir daha yasa Peygamber Aleyhisselam'ın kadına söylemedi de denilebilir. Yani Bu olayın Medine'de yaşandığını nasıl anlarız? Yani bu kadının çocuğunu kaybeden bu kadının kabri başında ağlaması, ağlama olayı ve Peygamberin onu Allah'tan korkma, sabret sabretmesini ilim ehli diyor ki bu olay diyor, Medine'de yaşanmıştır. <gülüyor> ne binaen Hadis rivayet eden kişi bakıldığında olay anlaşılıyor. Hadis kim rivayet ediyor? Enes ibn Malik. Enes ibn Malik biliyorsunuz annesi tarafından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha çocukken yetiştirilip hizmetine verilen bir sahabe. Nerede veriliyor çocukken Peygamberin hizmetine? Medine'de veriliyor. Diyorlar ki onun için yani bu hadis bir kere bize neyi gösteriyor? Medine'de olduğunu gösteriyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın. Mekke'deki kabir ziyaretinden sonra Medine'de insanlara artık kabirleri ziyaret etmelerine izin verdiğini ne yapıyor bize? Anlatıyor. Bunun kadınla erkeğin arasında ne yok? Bir fark yok. Ee, İmam-ı Nevi rahim Allah diyor ki Ve bil cevaz Katal Cumhur Kadınların kabir ziyaretinin caiz olduğu cumhurun neydir? Görüşüdür diyor. Evet. Tabi kadınların kabirleri sıkça ziyaret etmemeleri şartı var bakın. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bir hadis ediyor ki meşhur bir hadis. Lanadı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem zevaratil kubur. Kabirleri çokça ziyaret eden kadınları Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ne yapmıştır? Lanetlemiştir. Yani bir kadın çokça kabirlere gidiyorsa, çokça oraları ziyaret ediyorsa burada işkel var, sorun var, problem var. Bu hadis birçok sahabe tarafından da ne yapılıyor? Bir rivayet ediliyor. Hadisin zairat el-kubur diye lafzı var. Yani Kabirleri mutlak olarak ziyaret eden, çokça değil. Tabii bu lafzın e, sahih olmadığını söylüyor Şeyh Albani Çokça ziyaret lafzının sahih olduğunu söylüyor. Böyle olunca zaten işgal ve sorun ne yapıyor? ortadan kalkıyor. Şevkani Rahimahullah diyor ki, Neyillahi utarda. Bu hadislerin diyor, cem edilmesi. Yani kadınların kabirleri ziyaret etmelerini yasaklayan hadislerle, çokça ziyaret etmelerini yasaklayan hadislerle, peygamberin kabir ziyaretlerine izin verme hadisleri cem edilerek ne yapılır? Ortaya şu görüş çıkar. Kadınlar kabirleri ziyaret edebilir ancak çok olmamak, sık olmamak şartıyla. Evet, bu meseleyi de bu şekilde kısaca almış olduk. Daha önce zikretmiştik ilim arasında ihtilaflı bir mesele. Ancak ne yapılabilir? Hele hele bu, yani bu çağda modernizmin altında yaşayan, hırsları eskisinden daha fazla olan, dünyaya bağlıkları her geçen gün artan kadınların ölümü hatırlamaları hatırlamaları için e, kabirleri ziyaret etmelerine ne yapılır? İzin verilir. Bunun da daha uygun olduğunu birçok ilim ehli yapmış, zikretmiş. Ama eğer kadının kabre gittiğinde kendini kaybederek orada caiz olmayan şeyler söyleyecekse kadının o kabri kabristanı ziyaret etmesi yasaklanır. Bazen öyle oluyor. Bakıyorsun ki kadına bir ölüm haberi geliyor veya kabre gidiyor. Başlıyor kadere isyana, Allah-u Teala'ya isyana. Biliyorsunuz bunu. Değil mi? Evet. Diğer bir meseleye geçelim. Bu kitaptaki diğer meselemiz. Ve yacuzu ziyaratu kabri men mâta alâ gayri l lil-ibrati fakat. Müslüman olarak ölmeyen kişilerin kabri ziyaret edilir mi edilmez mi? Aleyküm selamu İslam dini üzere ölmeyen, ölmemiş, şirk üzere, küfür üzere ölmüş bir insanın kabri de ne yapılabilir arkadaşlar? Latif Aranoğlu ne yapılır? Ziyaret edilebilir. Delil? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin, annesinin kabrini ziyaret etmesi. Belki birçoğunuz Peygamber aleyhissalatü vesselamın annesinin Müslüman, Müslüman olmadığını ilk defa duyuyorsunuzdur. Sadece buradaki arkadaşları kastetmiyorum. İnternetten de dinleyen arkadaşlar var. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın annesi de babası da ne olmadı? Müslüman olarak ölmedi. ölmedi. Bazı insanlar var bunu duyuyor. Ya ben bunu kabullenemiyorum. Yani sanki din... Kendi diniymiş de istediğini Müslüman yapacak, istediğini şey yapmıyor. senin Bu din senin bu duygularına göre inmiyor. yani Senin Müslüman olmasını istediğin kişiler Müslüman olacak. Kafir olmasını istediğin insanlar kafir olacak diye bir şart yok. Senin olmadığı kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de yok değil mi? Allah'a kala İnneke la tehdi men ahbebde Sen dilediğine ne yapamazsın? Hidayet. Aleyhisselatü vesselam Uhud dağında lanet etmeye başlayınca Birkaç kişiyi Allah-u Teala ayet indiriyor. Leyseleke minnel emri şey. Değil mi? Ya senin bu konuda hiçbir şeyin yok. Peygamberini bu ayet ile ne yapıyor Allah-u Teala? Uyarıyor. Leyseleke minnel emri şey. İşte Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Hadis sahih-i müslimde bakın. yani Bu toplumda birçok insan işlerine gelmediğinde ne yapmıyor? Sahih hadisleri bile kabul etmek istemiyor. Adamman diyorsun hadis var diyorsun ya Sahih ne diyorsun. Ve diğer hadis kaynak kaynak kitaplarında ne diyor? Yok diyor ya. Ben diyor ona inanmak istemiyorum falan. Gidip uydurma hadisler bağlanarak peygamber aleyhisselam'ın anne babasının Müslüman olduğuna kendilerini inandırmaya çalışıyorlar. Özellikle tarikat mensupları olan kimseler. Ebu Hurayra radıyallahu anh diyor ki Zâran Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem kabra ummihi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem annesinin kabrini ziyaret etti. Febeka ve abka men haulehu. Aleyhissalatu vesselam ağladı annesinin kabrini ziyaret ettiğinde. Ve abka men Yanında bulunanları da Allah. ağlattı Aleyhissalatu vesselam. Ve qala: Rabbi fi en Diyor ki Rabbim'den annem annem için istiğfar, mağfiret dilemeyi istedim. Peygamber annesine dua edecektir. Ey Rabbim, annemi bağışla. Falan يُؤْذَنْ لِي Diyor ki, aleyhissalâtu Sen bana izin verilmedi. Yani Bugün birçok tarikatçının iddia ettiği gibi. Yani, Peygamber aleyhissalâtu peygamberler, evliyalar... Yani onların makamları, mertebeleri geçerdir. Allah katında onların hak hukukları vardır. Bundan dolayı Allah-u Teala ne yapacaktır? Cennete geçirecektir, kıyak geçecektir. Onlar bunu söylemese de bu anlama geliyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, izin istedim bana izin dahi verilmedi. İfadelere bakın. Wasadatufi en azura kabraha peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini diyor ki, annemin kabrini ziyaret etmek istedim. Fudine <gülüyor> li, bana bu konuda ne oldu? İzin verildi. Yani kafir de olsa annesinin kabrini ziyaret etmesine izin veriliyor. Aleyhisselatü hemen akabinde ne diyor ki hadisin? Fezurul kubur, Sizler de kabirleri ne yapın? Ziyaret edin. Niye? Kafir de olsa, kafirin kabrini niye ziyaret edilir? Fe inna tuzekkirul mevvût. Kabirleri ziyaret etmek, kişiye ölümü hatırlatır. Bu hadis i̇mam Müslim'in, Ebu Davud'un, Nesai'nin, İbn-i Mâce'nin rivayeti. İbn-i Hibban da rivayet etmiş. İmam-ı Hakim ve Bey-i rivayet etmiş. İkinci hadis yine konuyla alakalı. Burayı da radıyallahu anh diyor ki, ''Kunna ma'an nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fi sefer.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuğa çıkmıştık. ''Ve fi rivayet gazvetil feth.'' Bir rivayette de fetih gazvesi. Mekke'nin fethine gidiyorduk. ''Fenezela bina ve nahnu ma'hu karibun min elfi rakib.'' Bir yerde konakladık. Yaklaşık olarak bin kişiydik. <gülüyor> Fesallâ rak'ateyn. İki rekat namaz kıldı. sonra akbel aleyna bi vecihi ve aynâhu tezrifan. Aleyhisselatü vesselam namazı kılıp selam verince ashabına dönüyor. Bin tane ashab düşünün. Ordu. Diyor ki sahabe, bir de baktık ki gözleri yaşlarla dolmuş. Aleyhisselatü vesselam ağlıyor. Fekâme ileyhi Ömer ibn-i Kattab. Hemen biliyorsunuz Ömer ibn-i radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh. Kalkıyor aya, diyor ki, anam babam sana feda feda olsun Ey Allah'ın Resulü. Neyin var? Niye alıyorsun? قال إنني سألت ربي Bakın yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın burada beşeri tarafını da görüyorsunuz. Yani bizlerin her birinin annesi var, değil mi? Annesiyle olan bir diyaloğu, annesiyle olan bir ilişkisi var, değil mi? Aleyhisselatü Vesselam da yani pek annesini görememiş ama de sonuçta? Bir anne, çocukluk duygusu, bir annelik duygusu var. E, kafir annesi. Yani üzerinde bulunmuş olduğumuz nimet çok büyük bir nimet. Geçen anlatıyor arkadaşlar. Avrupa'nın bir kentinden yeni Müslüman olmuş kişiler geliyor. Diyorlar ki ya bizim, siz çok şanslısınız. Yani bizim annemiz babamız öldü ve küfür üzerine öldüler. Onlara dua bile edemiyoruz. Yani bu psikolojikmen de insanı rahatsız eder. Yani düşünün, sevdiğin annen, baban, abin, arkadaşın, kardeşin ölmüş ve sen yani onların kabirde azap gördüklerini, cehennemde ebedi azap gördüklerini bilerek yaşayacaksın bu dünyada bu insanın psikolojisini alt üst eder, bozar. O yeni Müslüman olanlar diyorlarmış ki, demişler ki arkadaşlara, ya Allah'ım dedin, anneniz babanız ölmüş olsa bile ne üzere ölmüştür? İslam üzere ölmüştür. Dua ediyorsun, Allah'ım annem Allah babamı ne yap? Dedemi, amcamı, Affet. Yani bu duada bulunmak bile, bu duayı etmek bile büyük bir nimet aslında. Ama bunun tabii değerini biz anlamıyoruz şu anda. Sonradan Müslüman olan adam bunun değerini anlıyor, görüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, اِنِّي سَأَلْتُ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْاِسْتِغْفَارْ Allah'tan anneme mağfiret dileme hususunda izin istedim. ya <gülüyor> يَأْذَنْلِي Ama bana izin vermedi. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor Allah'a. Ve Allah Teala peygamberinin duasını ne yapmıyor? Kabul etmiyor. İzin vermiyor. Yok. Diyor. Demek ki şöyle bir şey yok yani. Onların mübarek insanlardır, evliyalar, peygamberler. Onların duaları kabul olur. Allah Teala ne diyor? "Kem bin melekin nice melekler vardır gökyüzünde." Onların şefaatleri hiçbir fayda vermez, değil mi? Ama bugün maalesef yeryüzünde çokça gördüğümüz, internette videonun seyrettiğimiz insanlar var. İnsanları Allah'a değil de Allah'a bağlanmak yerine kimlere bel bağlanmaya çalıştırıyorlar? Kendileri gibi bir beşere. Ki bunlar ne kadar alim olurlarsa olsun, ne kadar veli kul olurlarsa olsun. Yani Allah katında yaptıkları duanın, yapacakları duanın kabul olma garantisi yok. Bir insan bunu bildikten sonra bunu bilirse, bunu aklına yerleştirirse, akidesine yerleştirirse şunu çok iyi anlar. Ya sonuçta bu da evet evveli bir kul olabilir, salih bir kul olabilir ama yani doğası aynı benim doğam gibi kabul olmaya da bilir, kabul olada bilir. Kul bu sefer neye gayret etmeye başlar? Salih amellere. Allah Teala ile direkt bağlantısını güçlendirmeye başlar. Fedmaat aynay rahmeten lehaminenler diyor ki Ömer diyor ki Aleyhisselatü Vesselam işte ben de diyor anneme olan merhametimden dolayı. Anneme acıdığımdan dolayı gözlerim ne oldu? Yaşlarla doldu. Veste'edentu rabbi fî ziyâretihâ fe Ben de diyor, bunun üzerine allah Teala'dan, Peygamberimiz diyor ki, allah Teala'dan annemi ziyaret etmek için izin istedim kabirini. Fa inni kuntun heytukum an ziyaretil kubur fe zûruhâ. Ben diyor sizlerin kabir ziyareti yapmanızı yasaklamıştım. Şu an ne yapın? Artık kabirleri ziyaret edebilirsiniz vel tezidkum ziyaretu hayran ve haber ziyaretleriniz neyinizi arttırsın hayrınızı salih amellerinizi arttırsın. Bu lafsız bu lafızlarla hadis İmam Ahmed'in Müsned'inde İbnü'l-Heybebi'nin Musannef'inde aynı şekilde Hakim Müstedrek'inde rivayet etmiş, İbn Heyban da rivayet etmiş. Bakın İmam-ı Nevevi ne diyor? İmam-ı Nevevi biliyorsunuz yani bu ümmet içinde kabul görmüş bir alim. Tarikatçıların da Muhtebir saydığı, kabul ettiği bir alim. diyor ki, bu hadisten sonra, bu Hurairen'in hadisinden sonra, bir önceki ilk hadis, İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadisten sonra, İmam Nevi diyor ki, fihi cevazu ziyaretil müşrikine fil hayat. Ne dedi İmam Nevi rahimullah? Müşrik, bu hadisin, bu hadisten çıkarılan hükümlerden bahsediyor. Diyor, bu hadis şuna da delildir. Müşriklerin kabirlerin ne yapılabilir? ziyaret? edilebilir. Yani İmam-ı Nevi peygamberin annesinin müşrik olarak öldürüldüğü ne yapıyor burada? İkrar ediyor ve buna binaen bir hüküm çıkartıyor. Ne diyor? Müşriklerin kabirleri ne yapılabilir? Ziyaret edilebilir. Yani müşriklerin diyor, hayattayken müşrikler ziyaret edilebilir. İlk başta bunu söylüyor. Yani müşrik bir annen var, müşrik bir akraban var, hayattayken bunu ziyaret edebilirsin diyor. Ve kuburhin ba'del vefat ve öldükten sonra kabirlerini ziyaret edersin. Lianhu iza cazat ziyaratu ba'da al-wafat fi al-hayati aw Öldükten sonra vefat ettikten sonra ziyaret etmek caizse hayatta iken ziyaret etmek hayli hayli caizdir ve fihi nehyu an al-istighfar mağfiret dilemek hususunda nehi vardır. Bu hadis buna da delidir. Kafirlere Kâfirlere mağfiret dilenmez. Allah bağışlasın denmez. Evet. Şeyh Albani rahimehullah diyor ki: "Vel maqsudu min ziyarati'l-qubur Kabir ziyaretlerinde diyor, hedeflenen iki husus vardır. Birincisi, ziyaret edenin faydalı, bu ziyaretten faydalanması. Ziyaret eden olarak kabir, kabristanlığa girdiğin zaman sen bu ziyaretten bir şeyler alacaksın. Ne alacaksın? Ölüm korkusunu alacaksın. Değil mi? Dünyanın ne kadar boş olduğunu, bu dünyadan trilyonların da olsa, malın mülkün de olsa ayrılacağını, ahirete hatırlayarak ne yapacaksın? Faydalanarak bu ziyaretten ayrılacaksın. İkin dışı, eğer ziyaret edilen kabirde yatan Müslümansa, ziyaret edilen kabirde yatan Müslümansa, senin bu yapmış olduğun ziyaretin, ziyaretinde yapmış olduğun, selam vermiş olduğun selamdan ve yapmış olduğun duadan o da ne yapacak? Faydalanacak. Sen ona dua diyorsun. Esselamu aleyküm ehle diyar minel mu'minine vel muslimin diyorsun. Allah sizi selamette kılsın diye dua ediyorsun onlara değil mi? Rahmet diliyorsun onlara. Bundan ne yapıyor? Kabirde yatan da Allah'ın senin yapmış olduğun bu duadan istifade ediyor. Faydalanıyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam biliyorsunuz Ayşe radiyallahu diyor ki aleyhisselatü vesselam ne yapardı? Benim yanımda olduğu gecelerde bakayım mezarlığına giderdi ve onlara da bulunurdu. Aşir radıyallahu bunu soruyor. Niye gidiyorsun yani? Niye böyle buralara sürekli gidiyorsun? Diyor ki aleyhissalatü vesselam İnni umirtu en edu alehum. <gülüyor> Peygamber aleyhissalatü diyor ki ben onlara dua etmekle emrolundum. Bakayım mezarlığında yatanların. Yatanlara dua etmekle emrolundum. Bu rivayetleri daha önce almıştık. Sizler de arkadaşlar yani ayıptır artık. Bir kabire gittiğiniz zaman bir mezarlığı ziyaret ettiğiniz zaman Sünnette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde var olan, zikredilen bu dualardan en kısası, o en kısasını bulun seçin, onunlağını ezberleyin. Değil yani, Babanın kabrine gidiyorsun, babanın mezarlığına gidiyorsun, atanın mezarlığına gidiyorsun. Veya hatta umuman bir kabir ziyaretinde bulunuyorsun. Ya bir kabrin yanından geçiyorsun. Yani niye onlara dua et sünnette gelen, peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabına öğrettiği, karısı hanımı Ayşe'ye öğrettiği duayı bilmiyorsun. Ya bu ayıptır. Kelimenin tam anlamıyla bir kusurdur, eksikliktir. Ezbaleyin inşallah. Tamam. Burada bir hadis ikrediyor Şeyh Albani rahimahullah. Onları paylaşalım sizinle. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etel mekbara Ebu Hurayra rivayet ediyor hadisi radiyallahu anh. Allah ondan razı olsun allah Teala, yani Ebu Hureyra gerçekten çok hayır, hayırlı bir adammış ki Allah-u Teala ona böyle bir mükafat vermiş. Aradan 13, 14, 15, 100 yıl geçmiş Ebu Hureyra'nın ölümünden. Biz hala onun adını anıyoruz. Hala ona, Allah ondan razı olsun diye dua ediyoruz. Yani allah Teala ölümüyle hayrını, hayrını bitirmediği kimselerden birisi Ebu Hureyra. Kimi insanlar ölümü, ölümüyle dünyadaki artık hayrı kapanıyor, bitiyor. Belki de bizlerden çoğumuz öyle olacağız. Öldükten sonra çoluğumuz çocuğumuz bile belki bizi hatırlamayacak. Değil mi? Ama eğer Allah hakkımıza hayır dilediyse bizim o defterimizi kapatmıyor. Arkadan insanlar bizi hayırla anıyor. Dua ediyor. Ve öğrenilen ilimden de bir payın ol olabiliyor. Onun için ilim hususunda gayretli olun. Çoluğunuza, çocuğunuza, Kur'an öğretme hususunda ilim öğretme hususunda gayretli olun. Arkanızdan onlar ne yapsın? Sizlerin hayrınızı devam ettirsin. Ebu Hurayra diyor ki, enne Resulallahü sallallahu aleyhi ve sellem etel makbara. Aleyhisselatü bir kabristanlığa geldi, mezarlığa geldi. Dedi ki, esselamu aleykum dâra kavmin mu'minin. Ey mu'min kavmin sakinleri. Ve inna insha bikum lahi bizler de sizlere katılacağız. Bizler de buraya ne yapacağız? Gireceğiz. Vadittu en qadr ayna ikhwanena. Aleyhisselatü sallam diyor ki, kardeşlerimizi görmek isterdim. kalu awasna ikhwanak ya Rasulallah. kendinden sonra gelecek olan kardeşlerinden bahsediyor. Bu kabir ziyaretinde. Diyor, kardeşlerimi görmek isterdim. Sahabe diyor ki, biz senin kardeşleri değil miyiz ey Allah'ın Resulü? Kâle bel entum ashabi. Hayır, siz benim neyimsiniz? Ashabımsınız. Ve <gâle> ikhvanü lellezine etûne ba'd. İhvan, kardeşimiz kimdir? Daha sonradan gelecek olanlar. Yani bizlerden bahsediyor aleyhissalatü Ve vesselam. Ve aleyhissalatü bizleri görmek istiyor. Ve neferatum alel havd. Ben diyor, havzumda Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın havuzu var, değil mi? Bir rivayette cennetten gelen Kevser ırmanından ne yapıyor, besleniyor. Say, şeyi nedir onun ismi? Taslarının sayısı gökteki yıldızlar kadar. İçen, oradan bir daha su içen ne yapmayacak? Susamayacak. Tabi cennete girmeden önce cennete gireceklerin şeyi orası mükafatlanacağı bir yer. Havuz. Peygamber aleyhisselatü havuzu. Ben diyor, kardeşlerimin önünde havuza gideceğim. Havuzuma gideceğim. فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِبَعْضُ مِنْ يا Sahabeler diyor ki, ey Allah Resulü, senin ümmetinden olacak ve henüz senin görmediğin bu insanları sen nasıl tanıyacaksın? Yani bunların nasıl ayırt edeceksin? Diyor ki aleyhisselatü vesselam, وَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ هُرٌ مُحَجَّلًا بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٌ بُهْمٌ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ Peygamber aleyhisselatü vesselam da çok güzel bir cevap veriyor. Değil. bir adam düşünün. Adamın bir atı var. Alnı, perçemin her tarafı bembeyaz. Bir at sürüsü var bu adamın. At sürüsünde bulunan bütün atlar kapkara, simsiyah. Böyle kara atlar vardı, simsiyah böyle. Tüyleri kapkaradır İçinde de bir tane atı var ki bu adamın suratı, perçemi, alnı böyle bembeyaz. Parıl parıl Par diyor. Atın. Diyor ki, <gülüyor> Bu adam diyor bu kara siyah tüylü at sürüsünün içinde bembeyaz alnı olan, perçemi olan kendi atını tanıması zor mudur? Tanıyamaz mı? Kalu bela ya Resulallah. Diyor ki, tabi tanır yani. Parıl parı değil mi? Yani kapkara atların içinde, alnı bembeyaz olan adı ne yaparsın? Anında şak diye bulursun. Fe innehum vi'tuna yevmel kıyameti kurran muhaccanine minel vudu. Aleyhisselatü vesselam. Diyor. İşte ümmetim de aldığı abdestlerin eseri olarak, izleri olarak, yüzleri parıldayarak nurlu bir şekilde gelecekler diyor aleyhisselatü vesselam. Ve ana faratuhum alel havuz. Ben diyor bu kardeşlerimin önünde havuzuma gideceğim. Sonra Aleyhisselatü Vesselam önemli bir işaret ediyor. Bakın bu çok önemli bu hadise. أَلَا لَيُوْزَادَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ أَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الدَّالُ Benim diyor havuzumdan bazıları büyükbaş hayvanlar gibi ne yapılacak? Benim havuzumdan def olunacak, kovulacak. Kurban bayramını hatırlayın arkadaşlar böyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın benzetmesi çok ilginç. Büyük baş o ineklerin, boğaların nasıl bir yere yaklaşmaması için kovulduğunu görüyorsunuz değil mi? Düşünün o sahneyi. Ümmetten bir topluluk Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın havuzundan geri çevrilecek ve kovulacak böyle. Yürüyün geri diye. Ondan sonra Elâ helumme, elâ helumme fe yukalu kad beddelû Denilecek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir rivayette diyor ki bunlar benim ümmetim. Bunlar benim ümmetim yani. Niye giremiyorlar buraya? Tanıyor aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselama denilecek ki onlar senden sonra bu dini ne yaptılar? Beddelu, değiştirdiler. Bir rivayette Limen gayyara ba'di Benden sonra bu dini değiştirdiler. Bir rivayette Allahuteala diyecek ki Peygamberin sen onların bu havuzdan geri çevrilen insanların, senden sonra dinde ne bidat çıkardıklarını bilmiyorsun. Din adına neler ihdas ettiklerini, sen bilmiyorsun. Denilecek. Ondan sonra buraya girmek isteseler de, Peygamber aleyhisselatü vesselam ki onlara, Ela suhkan suhkan. Ne demek suhkan suhkan? Uzak olsunlar bunlar. Uzak olsunlar. Yani onlar tamam artık girmesinler. Diye aleyhisselatü vesselam da onlara dua edecek. Burada da görüyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu anda kabirinde ümmetinin ne bidatler çıkardığının farkında değil. Değil. mi mi? Yani eğer bilseydi bunu şu anda bizleri bizlerin konuşmalarını seslenişlerini bazı insanların ona seslenmesini ondan bir şeyler istemesini bilseydi, duysaydı he, duysaydı Aleyhisselatü Vesselam Havuzundan geri çevirenlerin neden geri çevrildiklerine ne yapmazdı? Sormazdı, şaşırmaz. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam şu an haberdar değil. Ona haber veren tek bir şey var. O da ne? Bizlerin gönderdiği, okuduğu salavat. İkinci husus arkadaşlar dindeki bidatlerin ne kadar çirkin, ne kadar tehlikeli olduğu. Düşünün. Sizler abdest almışsınız. Abdest izleriniz var, namaz izleriniz var ama peygamberin ümmetindensiniz ama peygamberin havuzuna yaklaşmaktan mahrum olunuyorsunuz. Aranızda engel konuluyor. Ve hadiste geldiği de üzere dairin, hayvanın yeri çevrildiği gibi, kovulduğu gibi ne yapılıyorsunuz? Tartaklanarak kovuluyorsunuz. Sebep ne? Bidatler. Bu hadisi i̇mam Müslim rivayet ediyor. Buradan da görüyoruz ki arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselam kabirlere geldiğinde ne abardı? Bu duaları okurdu. Esselamu aleykum dâra min mu'minin ve innâ inşaallâhu bikum lâhekûn ve eselullâh ve lekumul âfiyeh Bu dualar okunması, ezberlenmesi gereken dualar. Şeyh Albani Allah burada diğer bir meseleyi zikrediyor. Bu da önemli bir husus. Kabirlerde Kur'an okuma hususu. Kabirlerde Kur'an okunur mu? Okunmaz mı? Diyor ki Şeyh Abad-ı Rahimahullah, فَمِنْ مَا لَا أَصْلَ Kabirlere gidip de kabirlerde Kur'an okumak, sünnette aslı olmayan, sünnette uygulaması olmayan bir ameldir. Kabirlere gidip de Kur'an okunmaz. Çünkü şayet Kur'an okumak meşru olsaydı, ashabın hepsi Fatiha'yı biliyor. Hepsi Kur'an okuyor değil mi? Peygamber aleyhisselam onlara kendilerine sorduklarında Ey Allah'ın Resulü kabirlere geldiğimizde ne söyleyelim ne diyelim dediğinde peygamber aleyhissalatü vesselam üç ihlas bir fatiha okuyun derdi değil mi? Bildikleri bir şey çünkü hepsi de Ama aleyhissalatü vesselam onlara diyor ki şu duayı okuyun. Esselamu aleyküm ehle addiyar minel mu'minine ve muslimine inşallah bikum layakum. Demek ki aleyhissalatü vesselam dinimizde kabirlerde kuran okmak izin verilen bir ibadet olsaydı ashabına bunu kesinlikle ne yapardı? Ne yapardı? Emrederdi, isterdi, nakrederdi. Çünkü o gün sahabeler soruyorlar, ne okuyalım diye. Peygamber de okuyun, bunları okuyun derdi. Açıklamadıysa eğer, bu dinden ne olamaz? Dinden olamaz. Ne Peygamber aleyhisselatü vesselam bunu ne yapmıştır? Uygulamıştır. Ne de ashabına uygulamasını, uygulamalarını söylemiştir. Şeyh Albani Rahimahullah burada kabirlerde Kur'an okunamayacağına dair bir delil daha zikrediyor. Bu aslında onun fıkhının ne kadar geniş olduğunu da gösteriyor. Diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor bir hadiste. La tec'alû buyûtakum makâbir. <gülüyor> ne diyor Aleyhissalatu vesselam? Evlerinizi kabirlere, mezarlara çevirmeyin. Fe innes şeytân zira şeytan yefirru minel beyti allazî yukra'u fîhi sûratul bakara. Şeytan İçinde fat Bakara suresinin okunduğu evden kaçar. Hadisi i̇mam Müslim rivayet ediyor. Şimdi buradan ne anladınız? Bu nasıl bir delil olabilir ki kabirlerde, şey, mezarlarda kabirlerde Kur'an okunmamasına dair? Evet, okunmamasına. okunmamasına dair nasıl bir delil olur bu? Evet. Evde, okunmaya Evde Bakara suresini okuyun. De evin... Evet. Evde Bakara suresini okuyun. Eğer okumayı terk ederseniz, okumayı bırakırsanız evde Kur'an okumayı, aynı evi neye çevirmiş olursunuz? Kabirlere. Çünkü kabirlerde de ne olmaz? Kur'an okunmaz. Kur okunmaz. Fıkha bakın. Allah rahmet eylesin. Yani şey Albani Rahim Allah'a diyor yani. onun Neydi o? Muhaddis. Ne demek muhaddis? Yani hadisleri ezberlemiş, hadisleri almış, incelemiş. Ondan sonra hakkında konuşmuş. Sahih demiş, zayıf demiş. Ama işin fıkhına gelince... Ondan hüküm çıkarma, yani ya, yok fıkı, yok. yani fıkın babası var tabiri caizse kaçarlar. Yani, yani bu hadis okuduğun zaman direkt aklına gelir, <gülüyor> Ayy, Allah Allah. Evlerde bakar o sonra, okumak güzel bir şey, değil mi? Okunduğu zaman şeytan kaçar. Başka bir şey, biraz daha zorlasan nedir? Yani evleri mezarlara çevirmeyin, namaz, ha, namaz kılın filan. Ama mezarlıklarda Kuranın okunmayacağı fıkı çok ince bir fıkı. Ya, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki evlerinizde Bakara Suresini okuyun. Bakara Suresi okunan evde ne olmaz? Şeytan olmaz. Bakara Suresini okuduğunuz zaman evinizi neye çevirmemiş olursunuz? Kabre. Kabre. E kabirle evin arasındaki fark ne? Kabirde demek ki Kur'an okunmuyor. Onun için kabir. Evde Kur'an okunduğu zaman kabir olmuyor. Çok ince bir fıkıh değil mi arkadaşlar? Buradan da neyin delilini çıkartıyor Şeyh Almanı Rahim ediyor? Kabirlerden, mezarlarda. Kur'an okunmaz. okunmaz. Evet. Ve olarak ki, kanadı mizahı, jemhuru, salaf. Diyor ki, salafın ke kâbi Hanifte, ve Malik ve diğerlerim, kırheta okurakta, kırheta inda kırheta okurakta, ve okurakta, kırheta okurakta, kırheta okurakta, kırheta okurakta, kırheta okurakta, kırheta hanife'nin kırheta okurakta, ibn okurakta, kabirlerde Kur'an okunmasının ne olması? Kerih görülmüş olması. Bu görüş Cumhur'un görüşü. Evet. Tabi burada Şek Albani Rahim Oğla bazı şüphelere yer veriyor. Özellikle tarikatçıların zikrettiği şüphelere. Bunlara pek değinmenin bir anlamı yok. Çünkü çoğu zikredilen rivayetler uydurma rivayetler. Mesela 7 marra bil makabir fe qara'a kul huwallahu ahad 11 marra thumma wahaba ajrahu lil amwat u'tiya min al ajr bi adad amwat ne diyor rivayette kim bir mezarlığa gider de orada 11 defa ihlas suresini okur hasıl olan sevabı da ölülere hediye ederse o mezarlıklarda yatan ölülerin sayısı kadar diyor o kişiye ne yapılır sevap verilir Böyle bir hadis dikiliyorlar hadis mevzu Evet, mevzu hadis, uydurma, uydurma bir hadis. İbn Hacer olsun, İmam Zehebi olsun, İmam Suyuti olsun bu hadisin e, uydurma olduğunu zikredip söylemişlerdir. Evet. E, burada diğer mesele nakledelim. Şeyh diyor ki: "Yecuz ve Refûl'e deyin gidildiğinde, dua edildiğinde, Allah'ım sen bunun günahlarını mağfiret, mağfiret et diye dua ettiğimizde elleri kaldırmanın caiz olduğunu bizlere söylüyor. Ee, çünkü Ayşe radıyallahu anha'nın rivayet ettiği bir hadiste Aleyhisselatü vesselam, evden çıkınca Ayşe radıyallahu anha Berire'yi peygamberin peşinden gönderiyor. Gidiyor bak diyor nereye gidiyor. Yani dedektif de var Ayşe radıyallahu da Bazen bu dedektifliği kendisi yapıyor bazen de başkasını göndererek duruyor. Ayşe radıyallahu anh'a biliyorsunuz kıskanç bir kadın. Yani Aleyhisselatü vesselamın evine diğer hafzadan zannedersem diğer hanımından yemek gelince alıyor tası yemek tasını şey vuruyor. Ayşe radıyallahu anh'a. Ondan böyle bir şey var. Kıskançlık var. Peşinden de peygamber aleyhisselatü vesselamı gönderiyor. Bir git bak diyor nereye gidiyor. Ondan sonra peygamber aleyhisselatü vesselam tabii baki mezarlığına gidiyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın en uç noktasına gidiyor Bakî mezarlığın ellerini açıyor ve dua ediyor. Buradan da görüyoruz ki kabirlere gittiğimizde ne yaparız? Kabirler için Allah'a dua ettiğimiz ellerimizi açabiliriz. Ancak burada dua edilirken nedir arkadaşlar? Elleri açıldığı zaman duayı nasıl yapacağız? Kıbleye doğru yapacağız. Şakal Bani öyle diyor zaten. Yani kabre doğru dönerek dua değil. Kabre selam verdik sonra kıbleye doğru dönerek ne yaparız? Dua ederiz. Evet. Bu konuda ilim ehlinden nakiller yapıyor şey Albani Rahimahullah. Diyorsunuz hadis meşhur. El-dua huve l Dua ibadetin kendisidir. Hadisi meşhur bir hadis. Munavi fi feyzul kadir. Feyzul kadir diyor ki, fe izâ kânet duâ min fe keyfe bihi bi fi Diyor ki eğer dua ibadetin en büyüklerinden ise İbadetin en önemlisi ise tamam ibadetin ta kendisi ise nasıl olur da namazda dönülen kıbleye doğada ne yapılmaz? Dönülmez. Onun için diyor muhakkik alimlerin söylediğine göre doğada diyor ancak namazdaki gibi kıbleye doğru dönülerek ne yapılır? Dua yapılır. Evet. Burada İmam Nevi Rahimahullah Diyor ki, burada diyor İmam şafii'nin mezhebi de budur. Aynı şekilde İmam Ebu Hanife'nin mezhebi de budur. Hatta İmam Ebu Hanife diğerlerine göre biraz daha katı. Ama ne var ki genelde Hanefi mezhebine mensup olan ülkelerdeki insanlar, özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri ziyaretinde biraz daha gevşek davranıyorlar. Maalesef tarikatlar bu ülkelerde biraz daha yayılmış. Türkiye'de, Pakistan'da, Hindistan'da. Adamlar çoluğunun çocuğunun iç çamaşırıyla geliyor peygamberimizin kabrinin, kabrinin yanına. Oralara e, kimileri atlet sürüyor. Affedersiniz kimileri don sürüyor. Kimileri mektup getirmiş mektup atıyor. Ama bu, bu insanların mezhep imamı olan İmam Ebu Hanife yani bırakın bunları selam verirken bile diyor ne yapılmaz insanın sırtı kıbleye doğru dönmez. Yani selam verirken bile Kıbleye ne olacak? Kıbleye karşı selam... Yani kıble, yüzün kıbleye doğru dönerek selam vereceksin. Diğer üç mezhep diyor ki, selamı verirsin, sonra kıbleye doğru daha basın, dönersin. Ama İmam-ı Ebu hayır. Selamda bile, BKB'ye selam verirken bile ne yapacaksın? Yönün kıbleye olacak. Evet. Burada kalalım inşallah. Önümüzdeki hafta kabirler arasında ayakkabıyla yürümek yürünür mü yürünmez mi hükmeledir. Buna değineceğiz. Ondan sonra kabirlerde yapılması haram olan neler haramdır? Bunlara değineceğiz. Ondan sonra da cenazelerdeki bid'atlara değinerek Allah nasip ederse kitabımızın kitabımızı bitirmiş olacağız. Celbani rahimehullah ki. Subhanekallahumma bihamdik la